Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Hakif yine yok aramızda. Son zamanlarda çok devamsızlık yapmaya başladı bilmiyorum. Ee, belki haftaya, belki öbür hafta gelecek. Ama bugün yanımda çok eski bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım Devin Bahçeci var. Hoş geldin Devin. Hoş bulduk merhabalar. Devin'in Kişisel Karbon Ayak izi isimli bir kitabı var. Kişisel karbon, ayak izi deyince tabi hepimizin aklına ilk gelen şey iklim değişikliği. Ve bunu kişiselleştirdiğimiz zaman da aklımıza gelen iklim değişikliğiyle bireysel olarak nasıl mücadele edebiliriz? Değil mi? Kendi tedbirlerimizi nasıl alabiliriz? Bunu konuşacağız. Bugün programımızı daha çok iklim değişikliği ve kişisel, e, ne diyelim ona, Mücadele lafı daha iyi değil de orada. İkinci kişisel... aslında yurttaşların bireyleri. Ne yapabileceği gibi değil mi? Ne yapabileceğin ötesinde biraz da bir adım geriden. Hani e, hepimizin sonuçta bir ayak izi var. Bu dünyaya bıraktığı, yaptığımız tüketimle alakalı olmak üzere dünyaya bıraktığımız bir ayak izi var. Bu ayak izini ilk önce bir görüyor olmamız lazım ki ondan sonra Buna dair eylemleri bir sonraki aşama. İlki aslında biraz öğrenme, mevzuyu doğru, bilme, doğru. mevzunun etrafında. Bu hafta daha çok bunu konuşacağız. Ama Devin Bahçeci gelecek hafta da dünyayı okumunun misafiri. Gelecek haftaysa biraz daha gezegen ölçeğinde bakmaya çalışacağız mevzuya. İstersen hiç bilmeyenler için bu ayak izi, Kavramıyla biraz başlayabilir miyiz? Ne demek ayak izi? Ee, tabii karbon ayak izini doğrudan tanımlayayım. Yani ayak izi aslında temelde bizim her an... Öbür ayak, ayak izini biliyorum kuma basıyorsun. Yok onun mı? dışında <gülüyor> ayak izi bir kavram aslında. İşte mavi ayak izinize bakarlar. Su tüketiminiz yani kişisel su tüketiminiz üzerinden hesaplanan ayak izi biraz daha işte mavi ayak izi diye geçer. Karbon ayak izi ise e, temelde bizim günlük yaşamda yaşamımızı devam ettirmek için yaptığımız faaliyetlerle ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının hesaplama yöntemi. Burada şunu belirtmek lazım yalnız. Yani bu birçok yöntem var. Birçok farklı hesaplama cetveli var internette. Ya da birçok farklı kaynak var. Benimki de onlardan biri. Ancak ve ancak bu kaynakların hepsinin yaptığı hesaplama belli varsayımlar üzerinden size bir resim veriyor. Yani yüzde yüz ayak iziniz şudur ya da değildirden ziyade size tüketim kalemlerinizin Emisyon iz düşümü, karbondioksit emisyonu iz düşümü neye benzediğine dair sizin kafanıza bir resim çiziyor. Yani şuna benzer, e, çamurlu toprağa bastığınızda ayak, ayak izinin kime ait olduğunu bulabilirsiniz ama tam olarak da ne olduğunu bilemezsiniz. Onun gibi bir yöntem aslında çok da çünkü birçok detay hükümetler, devletler ya da kurumlar tarafından çok detaylı olarak tutulmuyor mesela. Ve örneklerinden biri buna verilebilecek en iyi örnek mesela. Emisyonlarımızın en büyük kısımlarından biri de tarımsal tüketimlerimiz, gıda tüketimlerimiz. Ama Türkiye'de mesela bir kilo domatesin Antalya'da yetişen bir kilo domatesin ne kadar emisyona mal olduğuna dair ne kadar emisyon ürettiğine dair onu yetiştirirken ortaya çıkan emisyonun ne olduğuna dair herhangi bir detaylı hesaplama kaynağı bulunmuyor. Bunu bazı varsayımlar üzerinden hesaplayabiliyorsunuz tabii ki. Yani odaya girdik, düğmeye bastık, lambayı yaktık. Hı -hı. Fosil yakıt tüketmeye başladık. Sokağa indik, bir yerden bir yere gideceğiz. Yürümüyorsak, bisiklete binmiyorsak, otomobile bindik, metroya bindik, fosil yakıtımızı yaktık. Kış geldi, kaloriferimizi sobamızı açtık, fosil Hı. yakıtımızı yaktık. Aynen. Her biri yakıyor, hatta bilgisayarımızı açtık cep telefonumuzu şarj ettik. Hatta tam bu konuya dair çok güncel bir tartışma var Bitcoin üzerinden. Yani son dönemde Türkiye'de Bitcoin ile ilgili çıkan çok haberler var. Son çıkan bir haberi söyleyeyim bir uluslararası kaynaktan. Bitcoin madenciliği dediğimiz mevzunun elektrik tüketimi 2020 yılında dünyanın toplam elektrik tüketiminden fazla olacak deniliyor ve şu anda iklim camiasında uluslararasında konuşulan konulardan biri de Bitcoin'in karbon ayak izi. Evet güzel. Yani bir taraftan ...finansal sistemleri devletsizleştirmek... ...üzerine bazı idealler varken... ...Bitcoin böyle bir ideal. Ama bir taraftan da... ...onun bir ekolojik ayak izi var. Onun bir... o ...Bitcoin'i üretme için yapılan... ...faaliyetlerin ürettiği bir sera gazı var. Çünkü elektrik kullanıyorlar. Çünkü enerji kullanıyorlar. Bu da çok yüklü... ...bir miktar. Mesela önemli tartışmalardan biri de bu. Yani... ...bunları kullanan herhangi bir sıradan... ...bir kişi fosil yakıt tüketmeye... ...başlıyor. Ve gerçekten... ...şehirde yaşıyorsa öyle pek fazla bir alternatifi de yok. E, Tabii bu şehirden, şehire ya da ülkeden, ülkeye... Ben diyeyim. daha çok İstanbul'da <gülüyor> içine <gülüyor> yani. düşünüyorum açık da İstanbul'da dinleniyor daha çok. Evet yani Değil İstanbul'da mi? pek... ...İstanbul'dasında Türkiye'nin diğer şehirlerine göre topu taşıma açısından... ...bir nebze daha yukarıda olmasına rağmen İstanbul'da çok ciddi bir emisyon yükü var. Çünkü çok ciddi bir trafik yükü var mesela. Yani İstanbul'daki yurttaşların büyük ihtimalle kişi başı emisyonları... Ankara'daki bir yurttaştan ya da Diyarbakır'daki bir yurttaştan daha yüksek olma ihtimali baya tabii ki bu bir genelleme bir ortalama üzerinden daha yüksek olduğu söylenilebilir. Şimdi burada senin kitabını okurken Hı -hı. benim gözüme çarpan insanları çağırdığı bir şey var. Burası önemli bence. Hı -hı. Diyor ki sizin her, her etkinliğiniz her eyleminiz, her hareketiniz öte tarafta görünmez bir yerde bir fosil yakıt tüketimine neden oluyor. Ama siz ne kadar bunun farkına varırsanız, değil mi? Hı hı. Ne kadar Aynen. bunun farkına varırsanız o fosil yakıt tüketimini de bir tık azaltabilirsiniz. Tekrar bir parantez açmak hı. istiyorum tez canlı hı. dinleyicilerimiz için. Gelecek hafta gezegen ölçeğinde iklim değişikliğiyle ilgili başka mevzuları da konuşacağız. Sanılmasın ki bir tek insanları, tüketimlerini azaltmaya davet ediyoruz. Tabii Ama mi? burası da önemli. Onu demek istiyorum. Çünkü böyle bir duyarlılık kişinin o günlük yaşamından başladığı zaman anlatabiliyor muyum? O zaman dünyanın bir başka yerinde petrol aramadan Hı -hı. buzulların yıkılmasına yerlerin topraklarının kirletilmesine kadar her yere yayılabiliyor. Ama kişinin yaşamından başlamıyorsa o bir yere değmiyorsa o zaman biraz uçucu yağ gibi oluyor. Ya Tam da bu aslında çok ikili bir tartışma. Şöyle bir durum var. Öyle ya da böyle dünya ekonomisi şu anda fosil yakıtlarla beraber gidiyor. Yani e, herhangi bir ekonomik büyümeyi elde ettiğimiz zaman daha fazla fosil yakıt yakıyoruz. Bunu küresel düzeyde bunları birbirinden ayırma ekonomileri karbonsızlaştırmaya dair birçok adım atılıyor. Bazı adımlar Türkiye'de de atılıyor. Ancak ancak şöyle bir nokta var. Bizim insanların ürettiği tüm ekonomik faaliyetler şu anda öyle ya da böyle bir şekilde sera gazı emisyonlarını... E, bu faaliyetlerin üretilmesi için sere gazı emisyonları atmosfere sarılıyor ve karbondioksit miktarı artıyor. Şu anda zaten... E, Kaç ppm'deyiz şu anda? Son kontrol etmedim ama son kontrol ettiğimde biz 470 ppm civarındaydık. Bu birkaç ay önceydi ama bu giderek her gün artıyor düzenli olarak. E getiriyor bize? E, Çok iyi hatırlıyorum. Bu 400'ü geçer mi geçmez mi, 400'de de durdurulabilir miyiz dediğimiz daha şurası. var yani 350. Daha şurası. Yani 350 daha şurası. Aynen öyle. Bir taraftan da şöyle bir de dert var ortada. İklim değişikliğinin etkilerini biz yurttaşlı olarak yaşamadığımızı zannediyoruz. Ee, çünkü bu aslında bu çok ünlü. Biyoloji okyanların çok iyi bildiği bir kurbağa örneği vardır. Sıcak suyun içine kurbağayı koyarsın anında zıplar ama suyunu yavaş yavaş ısıtırsın o kurbağa orada ölür fark etmez. Soğukkanlı bir canlı olduğu için. Yok Türkiye'de yaşayanlar bugün bunu çok iyi biliyor. Ya. <gülüyor> Eyvallah ee, İklim değişikliği mevzunda da öyle bir durumdayız aslında Yani e, yavaş yavaş suyumuz ısınıyor Bu suyun ısınması bize nasıl yansıyor Biraz oradan bahsetmek istedim aslında Kitaptaki detaylara geçeriz Nasıl hesaplandığı üzerine biraz konuşuruz ama Öncelikle bu iklim değişikliği dediğimiz şey ortaya çıkınca Ne olacak ya da ne oluyor Ne olacak sorusu artık yanlış bir soru evet, Çünkü güzel. artık ne oluyor Tabii. Ee, Örneğin e, şu, şu anda Türkiye'deki ...son yıllarda yaşadığımız sel miktarlarındaki artışa bakın... ...bu verileri tam olarak... ...şu kadar sel miktarı arttı diyemiyoruz... ...çünkü Türkiye'de bu veriler çok kamuya açık değiller... Ee, ...ancak... ...mesela Temmuz ayında yaşadığımız sel... ...ya da... E, ...başımıza yağan dolu... ...ya da şöyle düşünün... E, ...kendi deneyimlerinizden de fark ediyor olabilirsiniz... Son birkaç yılda yaşadığımız sıcaklık düzensizlikleri, yani bugün 10 derece, yarın 5, yarın 2 dereceye düşmeler, ertesinden tekrar bir 12 dereceye, 15 dereceye çıkmalar, bunların hepsi iklim düzensizliği dediğimiz olaylar. Doğrudan bu sıcaklık değişikliğini, bu iklim değişikliği, küresel değişiklik yaptı demiyoruz, diyemiyoruz. Ancak ancak şunu biliyoruz ki iklim değişikliğinin yarattığı düzensizlikler, e, kentsel alanlarda olmak üzere başta daha fazla sel felaketi daha fazla kuraklık daha fazla daha uzun kuraklık daha yoğun kuraklık daha ani yağışlar gibi birçok ani acil ön plana çıkan afetlere neden oluyor Son yıllarda da küreseller, küresel düzeyde kasırga miktarlarının arttığını görüyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. Bunların hepsi iklim değişikliğinin etkileri. E bu bizi doğrudan nasıl etkiliyor? Yaşadığımız şehirde sel olduğu zaman doğrudan etkilediğini düşünüyoruz. Ama ancak Antalya'da meydana gelen sel hiçbir zaman fark etmesek de doğrudan farkına varmasak da cebimizden çıkan domates parasını artırıyor. örneğinden. Örneğin vermek gerekirse çıkan sebze meyve parasını artırıyor. Böyle de etkiliyor bizi iklim değişikliği. Yani sadece tek bir boyut üzerinden etkileyen bir mevzu değil. Hayatımızın en anını etkilen ve dönüştüren bir mevzu. O yüzden bizim iki tane temel iş yapmamız lazım. Yurttaş olarak, kamu olarak, özel sektör olarak ya da herhangi bir birey olarak. Birincisi iklim değişikliğinin bu etkilerini sınırlandırmak için seragaza emisyonlarımızı Azaltmamız lazım. Ama ikincisi bir gerçeklik de var. İklim değişikliği var. Gerçek ve her gün hayatımızı dönüştürüyor. O yüzden mahallemizi, kentimizi, yolumuzu, sokağımızı iklim değişikliğinin yıkıcı olabilecek etkilerini göz önünde bulundurarak yaşamımızı tekrar tasarlamamız lazım. Buna da iklim değişikliğine uyum diyoruz. Sadece altyapı yatırımları üzerinden konuşmuyoruz bunu. Ee, gıda... ...gıda trendlerimiz, beslenme alışkanlıklarımız üzerinden de böyle bir değişiklik yapmamız gerekecek. Bunların hepsini tartışıyor olmamız lazım. İşte bu tartışma noktasına gelebilmek için de bizim bu meseledeki ayak izimiz ne? Yurttaş olarak ne? Şirket olarak ne? Belediye olarak ne? Kamu iştiraki olarak ne? Ya da açık radyo olarak ne? Bunu bir gördükten sonra biz ikinci soracağımız soru, biz bu iklim değişikliğinden yurttaş olarak nasıl etkileneceğiz kamu nasıl etkilenecek vesaire vesaire. ondan sonra çözümleri önlemleri adımları konuşuyor olmamız lazım. Çok güzel şimdi buna devam etmeden önce senin için güzel bir parça hazırladım olur mu? Olur tabii Açık Radyo'nun arkadaşlarının da böyle kulağına hoş hmm. geleceğini düşünüyorum Lakuta Dream Song güzel parçaydı değil mi? Hı hı. Lakota Dream songu dinledik. Şimdi sen tabii bu iklim değişikliği mücadelesi sırasında hakikaten çok fazla ülkeye gidiyorsun. Hı hı. Oradaki insanlarla birebir ilişkin var. Hı. Türkiye ile ya da İstanbul'la karşılaştırdığın zaman insanların yaşam biçimini değiştirme anlamında örnek görebileceğin e, böyle olsaydı çok süper olurdu. Biz şurada eksik diyeceğin noktalar var mı Devin Bahçeci? Ee, yani Tabii ki yani bu önemli bir soru. Buna 50, 50 farklı cevap verilebilir bir yandan. Ancak temelde şöyle bir şey var. E, tam da bu arada konuşuyorduk. Buranın sıcaklığından başladık. Açık Radyo'nun yeşil bir kafa yapısına sahip insanların bir araya geldiği e, toplumsal demokratik sorunları dert eden bir kurum olduğunu biliyoruz. Ama şu anda bu odanın sıcaklığı 25-26 derece. Oradan başlamak lazım. Yani bu odanın bu kadar sıcak olması kışın aslında fazla bir enerji tüketimi demek. İnsanların Şimdi yaşanan bir... Yalıtım da iyi yalnız. Yalıtım da iyi yalnız evet. <gülüyor> Şimdi yani günlük hayatımızdaki o ufak mevzularla başlamak lazım. Bu da iklim değişikliği meselesinin toplumsal tartışma alanındaki yeriyle çok alakalı. Yani Almanya'da şu anda iklim değişikliği tartışması 3 ay önce devam eden koalisyon tartışmalarında Almanya'da var olan tartışmalardaki öncelikli birinci tartışma konularından biriydi. Müzakere masasında olan konulardan biriydi. Neden? Çünkü Almanya'daki yurttaşlar için en önemli meselelerden biri o ki Almanya'nın e, iklim değişikliğinden ne kadar etkileneceğini üzerine Akdeniz havzası üzerine yapılan değerlendirmeye baktığımızda aslında Almanya Türkiye'ye kadar eklenmiyor iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinden bile diyebiliriz. Bizim ee, bizim yeni geçen hafta bir hı. anket yapıldı. Gündemin birinci maddesinde ekonomik problemler vardı. Hı. Ekonomik kriz vardı. Ee, Türkiye'deki gündem son geçen işte geçen yılın analizini çalıştığım yer üzerinden yazmam gerekirken konuştum. Yazarken şunu fark ettim. Bence Türkiye'de 2017'nin en önemli olayı birkaç gün geçen olaysız günlerdi. Yani... <gülüyor> en ön plana çıkan şey o. 2017 yani Türkiye'deki son birkaç yılın politika gündeminin ne kadar dolu olduğunu düşünürsek iklim değişikliğine dair eylem yapma halbuki yaşamımızı en çok etkileyen mevzulardan biri olmasına rağmen en son geliyor. Bunu dönüştürmeye başlamak lazım. Yani karar vericiden politika yapıcıya, belediye başkanımızdan okuldaki e, okul tercihlerimize öğretmenine kadar öğretmenin ne kadar tercihlerimize etkili ettiğini anlamak lazım. Ama sanki Türkiye'de de bir de şöyle bizi zihniyet var. <Gülüyor> Bu iklim değişikliğinden biz nasıl faydalanabiliriz gibi bir zihniyet var. Katılıyor musun bana? Yani ee, e, geçen işte Eskişehir'deki termik santral ile ilgili belediye başkanı çıkıp termik santral burada iklimi e, sıcaklığı arttıracak, seracılık yapacağız dedi. Yeni istihdam olarakları olacak dedi. Ee, i̇klim değişikliği ile ilgili yani, ulusal <gülüyor> ulusal <gülüyor> arasında ya da <gülüyor> Türkiye'deki tartışma, iklim değişikliğinden fayd, iklim değişikliğinin üretici değişimden getireceği durumdan tırnak içinde faydalanabilirsiniz. Yani bu ne demek? Eğer siz eko, dünya ekonomisi fosil yakıtlardan giderek ayrışan bir düzeye giriyor. Eğer siz kapasiteniz rüzgar kapasiteniz, güneş kapasiteniz yüksek bir ülke ise yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak mesela bu gelecekteki e, sürdürülebilir ekonomik büyüme de diyebilirsiniz, gelişme de diyebilirsiniz, süyebilir. Ekonomik düzeyi artık hangi dilde hangi Tema altında konuşuyorsak onu devam ettirebilmek için fayda da üretebilirsiniz. Yani iklim eylemine geçmenin, iklim değişikliğine karşı bir şey yapmanın e, sadece ve sadece kendi toprağınızı, kendi bölgenizi, kendi yaşamınızı korumak değil, yan faydaları dediğimiz faydaları da var. E, iklim yani bunların mesela, içi içinde şeyi de sayabilir miyiz? Bir artık e, ulusüstü e, bir, birliktelik duygusunun farkına varmak. Evet. Bence bu önemli noktalardan biri bir tane de uzun süredir uzun süredir düşündüğüm noktalardan biri de şu bence iklim değişikliği mücadelesi küresel düzeyde devam eden bu e, popülist söyleme karşı aslında popülist olmayan başka bir dünya isteyen insanları bir araya getiren bir söylemdi. Yani bu rastlantı değil diye düşünüyorum. Son 10 yılda baktığımızda küresel düzeyde elde edilen tırnak içinde başarılar bir araya getiren bir araya getiren mevzuların başında İlim ve değişikliği iklim, değişikliği mücadele iklim değişikliğiyle iklim değişikliği ile mücadele tarihteki en hızlı yapılan konsensüslerden bir. 19 yani Paris Anlaşması bir yıldan kısa süre içinde eee yürürlüğe girebilecek düzeye geldi ve anlaşma bir yılı bittiği zaman Dünyadaki 190 ülkeden fazla ülke tarafından imzalanmış bir o kadar ülke tarafından da onaylanmış bir anlaşmaydı. Ya da şu 350'nin bir eylem çağrısı herhalde dünyada hiçbir çağrı bu kadar değil mi? Aynı gün yapılan kaç ülkeydi ben hatırlamıyorum binlerce insan sokağa döküldü filan. Aynen öyle oradan yani çünkü iklim değişikliği hepimizin ortak dil, din, ırk ayrımı yapmadan mücadele etmemiz gereken bir alan. Çünkü iklim değişikliği. ...sel bastığı zaman... ...şu Müslüman, şu Hristiyan... ...ben şunu vurayım ben... ...Müslüman mahallesine uğramayayım demiyor. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, kitaba geri dönersek... ...karbon ayaklığına geri dönersek... E, ...biraz da aslında günlük hangi faaliyetlerimizin... ...bir emisyon yükü var, bir ayak izi var... ...oradan bakalım. Birinci kalem güç sektörü, elektrik. Yani e, yenilenebilir enerji anlamında... kurulu gücü Türkiye'nin az değil... ...yüksek bir kapasitesi var kurulu gücü. Hem potansiyeli de var ama halen hem doğal gaz hem kömür başta olmak üzere fosil yakıtlarla elektrik üretiyoruz. İkincisi ulaşım. Potansiyeli bütün enerjisini karşılayacak kadar var mı? Ee, şimdi bu bu tartışma tam beylik yani bu bence çok popülist bir söylem tartışmasına giriyor. Tabii ki var. Yani bu soru ama sizin elektriği nasıl ürettiğiniz nasıl kurguladığınız sistemiyle ilgili çok alakalı bir soru. Yani eğer merkezi sistemle kurgulamış bir elektrik ağınız varsa, yani fosil yakıtlar da etmiyebiliyor, yurt dışından elektrik almak zorunda kalabiliyorsunuz. ...hani sistemi... Yani yerel üret, yerel kullan verimlik odaklı, verimlik odaklı kurgularsanız, sistemi e, iklim değişikliği mücadeleyi göz önünde bulundurarak kurgularsanız, evet üretebiliriz. Türkiye şu anda ürettiğinden daha az tüketiyor elektrik, en azından son birkaç aydır öyleydi. E, mevzu işi nasıl kurguladığınızla ilgili. İkinci alan ulaşım, ee, uçak ulaşımından tutun tren ulaşımına kadar ve başta otomotivler emisyonumuzu en çok yaratan şeyler. Ancak göremediniz. Yani de... bisiklete binelim. Eyvallah. Aynen öyle ama ondan bir soru. Bisikletin de, de göbeğe Bence... iyi gelip gelmediği tartışılıyor. İyi geliyor mu gelmiyor mu? Ee, Senin göbeğin iyi geldi mi? Benim göbeğime iyi gelmedi. <gülüyor> Aylen kendisi. Kendisiyle mutlu mesut yaşıyoruz. <gülüyor> ee, ama şunu da bahsetmek lazım. Bu masanın, bu oturduğumuz masanın üretiminde de elektrik kullanılıyor. Bir enerji kullanılıyor. Ee, giydiğimiz kıyafette de. Yani bizim hayata bakış açımızı değiştirmekle başlayan bir şey. iklim değişikliği mücadelesi. Aynen, aynen. Yani... Senin kitabının da gücü buradan geliyor zaten. Farkını vardırıyor. Hmm. Alıp o iklim değişikliği lafını küresel dolaşan politikacıların ağzında, iklim bilimcilerinin ağzında, bilim insanlarının ağzında alıyor. Oturduğumuz eve, sokağa, bizim masamıza taşıyor. Kıymeti o, burada bence. Orası şöyle bir şey. Yani kitapta da ya da hiçbir yerde de, iklim mücadelesinde yılda en fazla bir tane giysileriniz emisyon üretiyor, giysilerin üretimi. O yüzden bir tane gömlek alın gibi bir söylem kurgusundan ziyade yılda beş tane gömleğe ihtiyacım varsa Beş taneden fazlasını alma ya da onu geri dönüştürülmüş takas ürünlerden yap. al, takas yap. Tabii. Beş tane ayakkabı ay ay alıyorsan yılda bunu bir tane, dört tane indir ilk adımda gerekirse. Yani ufak adımlarla mevzuyu dönüştürebiliriz. Bunun ilk ufak adımı emisyonun ne olduğuna bakmak, arkasından ise ya arkadaşım benim günlük tüketim e resmim desenim şu. ...ben bu kütületi tükettiğim de şunu fazla yapmışım... ...bunu bir atayım hayatımdan... Evet. ...diyerek başlamak lazım... ...bunu yaptıktan sonra bir sonraki adım ise... E, ...ben yapıyorum... ...Aytaş sen niye yapmıyorsun diye Aytaş'tan istemek... ...Aytaş'ı ikna ettikten sonra... ...Aytaş'la beraber gidip açık radyo... ...niye burası 25 derece ya... ...burayı bir 20 derece indir demek... Açık radyo indikten sonra açık radyonun tüm radyoculara gidip ya radyoların sıcaklığın 20 derece olun bakın açık radyonun etiketini basıp onları radyolara yapıştırmak tüm radyolardan onun uyumasını istemek falan. Ya da Amerika'da olduğu gibi belediyeler bir araya geldi mesela Trump'a. Trump ben iklim değişikliğinden çıkıyorum Şimdi... dedi. We are still in dedi mesela. Evet. Bir araya gelmek mevzu. Ne yapabildiğini herkesin yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Burada aynen, artık sen aynen. şu kadar yapıyorsun, şu kadar az yapıyorsun tartışmasını bir tarafa bırakıp ne yapabiliyorsak onu yapabilmek üzerine eyleme geçmek. Eyleme geçerken de etrafımızdaki insanları da etrafımızda toplayarak bu eylemi giderek büyütmek. Aynen, aynen. Ağzına sağlık geldiğin için vaktimizin sonuna geliyoruz ama şöyle bir toparlarsak söylediğin en önemli şeylerden biri bence iklim değişikliği gelecekteki bir felaketler zinciri değil, şimdi yaşamaya başladıktı. Açık Radyo'nun arkadaşları Devin Bahçeci'nin Kişisel Karbonohik Zir Rehberi kitabı üzerine konuşuyoruz ama dediğim gibi bu bizim için çok önemli bir mevzu o yüzden gelecek haftada da Devin Bahçeci'yi burada misafir edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık. E, Dünya Yokumak programına ben Aytaç Timur. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Dünya Yokumak. Yazarlarla Yaratıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.